Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatü Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi, ve ashabihi ve etbaihi ecmain, Rabbul Alemin olan Allah'a hamd, O'nun kutlu elçisine salat ve selam,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 Elimin altındaki gençleri delikanlıları yoğurabilsem belli bir kıvamı oluş getirebilsem Bunun ızdırabı ile inlerken Efendimiz elinin altındakilere bakıyor Hepsinin Müslümanlığı biliniyor Hepsi tanınmış Hangi ev bu manada edinilse sıkıntı çıkacak Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bundan dolayı Yeni bir isim arıyor Yeni bir ev arıyor Yeni bir nefese ihtiyaç duyuyor ve bugünlerin ızdırabı içerisindeyken Allah Firavun'un sarayından yetişen Erkam bin Ebil Erkam Resulullah'ın önüne getiriyor. Mekke'de İslami davet konuşulmaya başlanınca Erkam bin Ebil Erkam da amcalarından duymuş Efendimiz hakkında yeni, yeni, yeni gelen din hakkında ileri geri konuşuluyor.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 Gündem o günden sonra hep odur. 13 yıl boyunca Efendimiz Mekke'de kaldığı süre içerisinde de böyle olacaktır. Efendimiz Medine'ye gelecek, Darun Nedve yine İslam'ın mesajını kısmak için programlar yapacak, toplantılar yapacak, Bedir için oradan karar alınacak, Uhud'a oradan asker gidecek, Hendek'in kararı oradan çıkacak. Dolayısıyla Darul Erkam'ın karşısında hep Darun Nedve olacak.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 83 yaşlarına gelince uzunca bir ömür Medine'de yatağa düştüğü zaman Oğlu Osman bin Erkam'a diyor ki Koş git O evin ilk sakinlerinden bir tanesi hayatta şimdi Sad bin Ebi Vakkas Çağır gelsin o benim cenazemi kılsın Osman gidecek çağıracak Sad bin Ebi Vakkas'ı Sad bin Ebi Vakkas gelecek Onun cenaze namazını kılacak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 devam ettirecek istikametim var mı? Din heyecan ister ama heyecanın gençlikte olduğu gibi yaş olmuş 60, yaş olmuş 70, yaş olmuş Ebu Eyyub El gibi 93, yaş olmuş Kıbrıs'ın Fatihi gibi, Fatihi olan Ümmü Haram gibi 86,